Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Asil kardeşlerim Hudeybiye nedeniyle Akla gelen bir konu vardı İstesek de istemesek de Akla gelen bir konuydu Ebu Basir İs vadisinde Tabir yerindeyse bir çete kuruyordu Kervanları vuruyordu mekke şam arası ticaret yolunu neredeyse işlemez hale getiriyordu. Ebu Basir olayından hareketle zaman zaman müminler çeteler kurabilir miydi? Böyle bir yapılanmaya gidilebilir miydi? Buna yol var mıydı? Hatta şunu sormak bile mümkün hale gelirdi. Müslümanlar hayatında terör olabilir miydi? net ve berrak bir şekilde şunu söylememiz gerekiyordu. Terör, savaş ve mücadele ahlakı olmayan, hiçbir hak ve hukuk tanımayan, korkutma, yıpratma ve bıktırmaya dayanan bir saldırı ve mücadele şeklidir. Bu anlamda İslam ve teröre zerre kadar yer yoktur. Savaşın bir hukuku vardı. Mücadelenin bir hukuku vardı. İslam hayatı esaslar getiren, hukuki esaslar yitiren bir hayat tarzıydı. O asla kavosa yol vermezdi, kargaşaya yol vermezdi. Bir ilka olarak bilmemiz gereken bir husus vardı. Bir ahlaksızlık vardı, bir ilke, bir hukuk tanımamazlık vardı. Bu husus kelimelerle oynamaktı. İnsanlar hasım kabul ettiklerini, düşman bellediklerini en çirkin kelimelerle mahkum etmeye çalışıyorlardı. Ürkütücü isimlerle, korkutucu kelimelerle isimlendiriyor ve toplumları yönlendirmeye çalışıyordu. Buna soğuk savaş diyorduk. Sıcak savaştan daha tehlikeliydi. Toplumlar tarihlerini bilmiyorlarsa, değerlerini, kültür ve medeniyetlerini bilmiyorlarsa, bu tür algı operasyonları çok daha tehlikeli oluyordu bu algı operasyonlarıyla önce zihinler teslim alınıyordu gönüller teslim alınıyordu aslında o toplumu teslim almış oluyorlardı öyle ki yeryüzünün en katil en zalim devleti en barışçıl en insan hakları savunucusu olarak kabul ettiriliyordu bir bilgenin ifadesiyle en büyük zalimler En büyük mazlumlar olarak sunuluyordu En büyük mazlumlarsa En büyük zalimler olarak gündeme getiriliyordu Önce ufkumuzu açmalıydık Önce medeniyetimizin çizgilerinden Bir çizgiyi paylaşalım Peygamber Efendimiz Şerefli arkadaşlarından bir seriyeyi Duhmetül Cendel üzerine gönderiyordu Seriyyenin komutanı Hazreti Abdurrahman bin Af Olarak tayin ediliyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Seri'nin önüne geçiyor Ve bir konuşma yapıyordu Önce Allah Hamdü Sena'da Bulundu, sonra da Cihadın temel prensiplerini Hatırlattılar Af oğlu, sancağı al Allah yolunda Bir bütün olarak cihad edin Allah'ı inkar edenlere Karşı omuz omuza Savaşın Alınan garimetlerde Herkesin hakkını gözetin. Kimseye hıyanet etmeyin. Kadredenlerden olmayın. Savaşın prensipleri dışına çıkmayın. Mert olun. İnsanlara işkence etmeyin. Ağız, burun, kulak kesicilerden olmayın. Çocuk öldürmeyin. Bu sizler için Allah'ın ahdi, Resulünün siretidir buyurdu. Bilinen bir husus vardı. Peygamber Efendimiz, yaza ve sericeler gönderirken bu konunun ilkelerini hatırlatır, onlara bağlı kalınmasını isterdi. Genelde kadınlara ve çocuklara dokunulmaması hatırlatılırdı. Sünne Ebu Davud'da yer alan Hazreti Enes radıyallahu anh kanalıyla gelen bir adı i şerifte, yola çıkmak üzere olan mücahitlere Allah'ın ismiyle Resulullah'ın milletinden birer fert olma şuuruyla yola çıkın. Yaşlı insanları, bebekleri, çocukları, kadınları öldürmeyin. Ganimet düşkünü olup birbirinizin hakkını yemeyin. Birbirinize hıyanetlenmeyin. Ganimetleri bir bütün halinde bir araya toplayın. Daima ıslah edici yapıcı olun. İnsanlara iyilik yapın. Biliniz ki Allah iyilik yapanları ve iyilik yapmayı hasret haline getirenleri çok sever. Bir kez daha vurgulayalım ki İslam savaşmayan yaşlılara, çocuklara, kadınlara dokunulmamayı emrediyordu. Zulme işkenceye asla yol vermiyordu. Kendileri işkencelere uğrasalar bile başkalarını işkence etmeye izin vermiyordu. Bugün İslam dünyasında derin krizler yaşanıyor. Ama bu krizler Bugünlerin oluşturduğu krizler değildi. Önce bir dünya devleti olan Osmanlı Devleti Aliyesi parçalanıyordu. İslam vatanı parçalanıyordu. İslam milleti kavimlere, gruplara düçar ediliyordu. Sonra İslam toplumları İslami eğitimden mahrum bırakılıyordu. İslam'a dair sayıcı bilgilenmeden mahrum bırakılıyordu. Bununla yetinilmiyordu. İslam'ın bir hayat tarzı olamayacağı yer yer toplumlara enjekte edilmeye çalışılıyordu. Çok sinsi bir şekilde toplumlar İslam'dan uzaklaştırılıyordu. Daha sonra da zulümler, sömürüler İslam vatanında bitmez tükenmez bir zulüm makinesi gibi işliyordu. Baskı vardı, zulüm vardı, işkence vardı. Hiçbir çıkış yolu da yoktu. Toplum bireyleri oynanan oyunların arka planını göremiyorsa, bir tarih bilinci yoksa, öfkeli bir halle uluslararası şebekelerin kucağına düşüyordu. Alabildiğine az olan bir avuç insan yeryüzü çetelerinin kucağına düşüyordu. Onların emrinde, onların istediklerini yapıyordu. Uluslararası medya ile Uluslararası güçler de İslam'la terörü yan yana lanse ediyorlardı. Kendi zulümlerinin, kendi işkencelerinin sonucunda oluşan bir avuç Müslüman insanı yönlendiriyorlardı. Küçük küçük gruplar oluşturuyor ve çevreyi kaosa sürüklüyorlardı. Ama görülmesi gereken dünya çapında terör örgütleri vardı terör devletleri vardı teröre müsait hale getiren sonra onları yönlendiren sonra onları silahlandıran asıl terör devletleri vardı elinde düzenli ve donanımlı ordusu topu, tankı, uçağı her türlü saldırı silahı hatta nükleer bombaları diğer kitle imha silahları olan devlet olduğunu iddia eden Fakat devlet olma ciddiyetini hiçbir şekilde taşımayan İsrail ve onun koruyucuları hakkında siyasi mahfillerde ciddi hiçbir söz söylenemiyordu. Dünyanın süper gücü ve nizam vericisi olduğunu iddia edenler yaldızlı cümlelerle yeni bir dünya düzeni için çalıştıklarını dile getiriyorlardı. Bir avuç siyonist, küçük bir devlet İsrail, Devletler arası hukuku ikice sayıyor, açık ve net bir şekilde Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları takmayan, takmadığını da ilan eden, hatta zaman zaman alay eden, hak hukuk tanımayan bir terör devletiydi. Bir de süper güç olarak kabul edilenler. Hem susuyor hem de başkalarına siz de susacaksınız diyerek süperliğini böyle ortaya koyuyordu. Bütün bu olup bitenlere Garp susuyor, şark susuyor insanlık susuyor, İslam alemi susuyor Ve cümle süperler susuyor Silahsız, her türlü korumadan mahrum Ancak bir çöp vidanın arkasına saklanan Yavrusunu bağrına basan Baba ve yavrusuna mermiler yağdıran Onlar ise ellerini kaldırıp teslim olduklarını dile getirmeye çalışırken, emir komuta zinciriyle sayısız kurşunlara hedef olarak ve parçalanarak öldürülerler. Evlerini, arsalarını korumak için sapanlarla taş atan çocuklara kurşunlarla cevap veren, evlerini başlarına yıkan, yakaladığı Filistinli gencin üzerine kurt sürüsü gibi saldıran, Ellerin aldıkları taşlarla, gencin kolunu taşlarla vura vura kıran Ve bu manzara karşısında susan insanlık Silahsız insanlara karşı savaşmayı yiğitlik olarak lanse ediyor Silahsız, ordusuz bir toplumun üzerine saldırılar düzenliyor Karadan ve havadan halkın üzerine mermi, rokat, bombalar yağdırıyor Bir toplum kendi evlerinden, kendi topraklarından, kendi yurtlarından sökülüp atılırken, bizler kendi diyarımızda intihar eylemleri doğru mu değil mi tartışmaları yapacağız. O toplumdan, orada yapılanlar, oradaki zulüm ve işkenceler konusunda sahici anlamda hiçbir çalışması olmayanlar, intihar suçları caiz mi konusunu, TV ekranlarına taşıyacaklar. Kargalar bile bu hale dönüp bakmazlar. Bir Filistinli şairin şiirinde Filistinlinin can emniyeti mi? Siz böyle bir soru sormayınız. Her Filistinli canı avcunda gezen bir insan. Bu gerçeği görünüz ve hiç unutmayınız. Bazı sert davranışlarına bakıp ne olur onu kınamayınız. Hakk'a hukuka giden yolları kapalı gördüğü, hakkı elde etmek için başka çaresinin kalmadığını artık anlayınız. Bir işgal gücü senin topraklarına saldırsa, seni evinden, yuwandan etse, yaşadığın alanı kan gölüne çevirse, senin tavrın nice olur. Bütün bunlar senin başına gelseydi sen nasıl davranırdın? Çok sinsi, çok alçakça bir tezgah kurulmuş. Süperler insanlık aleminde korkunç cinayetler işliyor, büyük işkenceler yapıyor, ortalığı kan gününe çeviriyor. Böylece en büyük terörü kendileri yapıyor. Bunun anlaşılmaması için Bu büyük terör olaylarının anlaşılmaması adına küçük çedeler kurduruyor, onları silahlandırıyor, onların yaptıkları katliamlarla kendilerinin işledikleri devasa katliamları perdelemeye çalışıyorlar. Irak'ta bir milyondan fazla insanı öldürüyor. Öbür tarafta kendi kurduğu terör örgütünün gerçekleştirdiği binler katliamı dünya gündemine, En büyük vahşet olarak lans ediyor. Bir tarafta milyonlar ölüyor, ses çıkmıyor. Öbür tarafta yüzler binler ölürken dünyayı ayağa kaldırıyor. Bir de görülmesi gereken bir gerçek vardı. Devasa silah fabrikaları vardı. Sürekli silah üretimi halindeydiler. Bu silahlar nasıl satılacaktı? Bu silahlarla büyük kazançlar nasıl elde edilecekti? Bunun tek bir çözümü vardı. Dünyayı silahların kullanacağı bir ortam haline getirmekti. İslam insanlığa bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Diyerek bir insanlık mesajı veriyordu. Hud suresinin 113. ayetinde zalimlere en küçük bir meyil bile göstermeyin onlara göstereceğiniz yakınlık sizi ateşe sürükler hoşça kalın Allah'a emanet olun peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam